Gönül sadasından hepinize merhaba değerli dinleyenler, kıymetli hocam Saadettin Ökten, e, ben Deniz Kemal Sayar ve kıymetli dostumuz bu hafta da bizimle Hikmet Yavuz Sarıkadıçoğlu e, bugün yeni bir programda daha sizinle birlikteyiz. Hocam biz e, bazen programlardan önce e, bir zihin egzersizi yapıyoruz, konuşuyoruz, aramızda muhabbet ederken çok enteresan şeyler dökülüyor. Az önce Hikmet Bey bir ayet-i kerimeyi hatırlattı. Ey iman edenler iman ediniz. Bu sizden ne gibi tahsüslere, ne gibi çağrışımlara, tedayilere yol açıyor? Buradan başlayalım arzu ederseniz. Peki. Şimdi bize imanı öğretirlerken kalb ile tasdik, dille ikrar dediler. Dil ile ikrarı çok kolay anlıyoruz. Bu imanın zahir olması, yani öteki tarafından anlaşılması. Kalb ile tasdik noktasına gelince, o noktada bırakın ötekini, yani benim dışındaki diğerini, ben bizzat kendim dahi bu tasdikin derecesini, mahiyetini ölçmekten acizim. Beyefendinin e, e, okuduğu ayeti kerimede, ey iman edenler, Allah'a iman ediniz, işte bu inancın derecesi, mahiyeti, mertebesi, bu ölçülebilir bir şey değil. İnsanlar bunu, kendisi yani iman edenin kendisi ve diğerleri, o insanın hadisat karşısındaki tavrından, tarzından, yaklaşımından bir nebze anlıyorlar. Yahut da, beşerin kendisine, ...kendi bulunduğu mertebe gösteriliyor. Ama kalp çok anlaşılmaz bir şey. Bir taraftan ilahi tecelliyata muhatap olduğu gibi... ...diğer taraftan şeytani ivayede muhatap. Ve kalbin bas ve kaps halleri var. ...ben hani bu geometri okurken... ...sinüz eğrisi vardır... Hı -hı. ...bir maksimuma çıkar bir minima iner... ...bu beni çok koşuma gitmişti... ...sinüzoidal hareket... ...sonra bunun karşılığını... ...tasavvuf şiirinde gördüm... Gah, ...gah çıkarım gökyüzüne... ...seyrederim alemi... ...gah inedim yeryüzüne... ...seyreder alem beni... ...diyor yani evet. Hazret... Evet. ...işte kabz ve bastı hali... Evet. ...bu bir hal... ...beşeri bir hal... ...kalp bu halleri yaşıyor... ...ama bir de... ...kalp takallüp eder derler hocam... ...evet, evet. çok güzel... Hı hı. ...kalp takallüp ediyor... ...ve bu halleri yaşıyor... ...imanın mertebesini... E, ...bireyin kendisi de... ...zor... ...görür ama... ...iman etmek noktasında yani kalbin... ...Allah'a olan... ...teslimiyetini, iltisasını... ...bunu söz ifade edemiyor... ...sasür diye bir adam var... E, ...malumunuz... ...zihin dünyası çok geniş diyor... ...bu zihin dünyasını... ...o sadece zihni gündeme getiriyor... ...ya kalp dünyası... ...bu zihin dünyasını... ...kelimelere dökerken... ...adeta geniş bir huninin... ...dar açık ucundan dökülüyor kelimeler... ...ifade mümkün değil... ...bir de söylediğiniz sözü... ...karşı taraftaki... Anlayış, ...anlaşılması nasıl... ...sizin muradınız o mu bunu sözde ifade edemeyiz ama şunu hissediyoruz ki e, kalp inanma teslim olma iltica etme kendini varlığını yok sayma noktasında ben ancak bu kadar söyleyebiliyorum bir yol almak mecburiyetinde kendini yok ettiği zaman var olabiliyor Allah'ın varlığında işte e iman edenler yani zahiren iman ettik dediniz tamam bu real bu kabuldür ama kalbin tasdik noktasında bir yol almak mecburiyetindesiniz. Benim bu ayeti kerimeden acizane, garibane, fakirane anladığım, ol, bana anlatılan şu anda bu. Evet. Başka bir şey anlatılırsa da onu da söyleriz. Yani söylemeye çalışırız. Evet. Eskiler kalpten kalbe yol var diyorlar. Hmm. Lisanı kaldırıyor. İletişim. Gene evet. aklıma geldi şu anda çağrışımlar. Mesela bir şey efendi buyurmuştur ki ya, tasavvufun, hı hı. Bir şey, yani Türkiye'ye mahsus güzellikleri yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda ekran, mesafe öyle. de mühim değil bu ne kadar güzel bir söz hocam şey, şey yani, de tekrar eder e, misiniz? Evet. yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda mesafe mühim değil kalp arasındaki iletişim yani evet, hakikaten ...Yemen'deki yanında... yanında evet. ...bu biraz internet teknolojisine evet. de atıp var hocam Tabii burada... Var. Evet. E ...zaten o teknolojiye hmm. ol emri de oldu azizim yani... Hmm. ...frenk yaptı, mirenk yaptı, hiç mühim değil... ...onlar da Allah'ın kulu... Hmm. ...ben öyle söylüyorum insanlara... ...işte yabancı memlekette filan... ...çocuklar, bizim çocuklarımız... ...filan, sıkılıyorlar... ...ya dedim burası ne... ...dediler Viyana... ...ne memleketi, filan memleketi... ...şöyle oluyor, böyle oluyor... ...peki bu mülkün sahibi kim anladılar tabi çeki çocuklar bir şey demediler evet. bu insanların sahibi kim o da o <gülüyor> evet. ama evet. biz ümmeti icabetiz onlar ümmeti davettir davet. bu kadar basit. Yani. hadi devam gidin mektebinize diplomanızı alın şöyle edin böyle yani. edin evet. bu buraya yansıtan rahmeti yağdıran bulutu getiren ay dedeyi gönderen kim evet Mozart'ın heykelleri var bunu yaratan kim Buna bu kabiliyeti veren kim? Bu kaderi çizen kim? Dediler doğru ya burası da İslam memleketiymiş. Yani. <gülüyor> Ama İslam şeratlık geçerli değil dedim. Dikkat edin. Evet, orada evet, yani. Evet. Hadise böyle. Kalbin iman etmesinin sonu yok. Evet. Çok güzel. Çünkü beşer sınırlı. O evet, öyle. Evet. Ne zaman ki şimdi mesela minun e bil gayb diyor yani yukarı minas salat evi bil gayb. Biz bu dünyada gaybı iman etmekle mükellef edelim. Ne zaman öbür tarafa intikal edeceğiz? Orada gayb yok. Aşikar görünecek. Aşıklar. Ama ha. burada bu, burada gayb var. İşte o gayba teslimiyet, gaybe iman, e, gayba kabullenme, gayba iltica etme kalbin e, şeyleri, iman dereceleri. Evet. Böyle ileri doğru gidiyor. Bu da bir nasip meselesi. Benim yani öğrendiğim, bildiğim ve hayatımda deneyimlediğim mesela birçok şeyi bana söylediler şöyle şöyle şöyle dediler o insanlara baktım ailem ve büyüklerim hayatlarında o gün görebildiğim bir tenakuz yoktu biraz eleştirel de baktım onu da söyleyeyim size bu bir itiraftır bugün görebildiğim hiçbir tenakuz yok yani o gün acaba göremedin mi Niye çünkü samimiydiler zaafları vardı ama tenakuz yoktu hayatlarında. Hali beşeriyet diyorlardı. Allah affetsin diyorlardı. Hep tevbeye sığınıyorlardı. Onun için yani o benim gördüklerin Osmanlı'nın son ürünleriydi. Yani o devirde doğmuşlar, yaşamışlar, çocukluk ve gençlik o dönemde geçmiş. Bu çok mühim bir şey. Yani bir medeniyetin kendi özgün çerçevesi içerisinde şekilleniyorsunuz. <Gülüyor> biçimleniyorsun. Ben bugün kitaba dedim... ...örselenmiş Osmanlıyım ben. Niye? Çünkü benim yetiştiğim devir... ...öyle bir devir değildi. Ben evde başka bir şey yaşadım. Mektepte, hayatta... ...başka bir şey yaşadım. Bu başka bir hadise. Ne zamanki iyi kötü batıyı gördüm... ...bu iyi kötü, Türkiye'de yaşayan... ...birçok insana göre fevkalade iyidir. Ondan Hı -hı. söyleyeyim. Hı -hı. Ama ben bir batılı değilim. Onların kültürel, duygusal... ...kodlarına bir yere kadar gidebilirim. Orada da gördüm iyi bir kapitalist nasıl oluyor? Nasıl merhametsiz, nasıl rasyonel, nasıl acımasız ve Allah ona nasıl imkan veriyor? Ona ona imhal mühlet veriyor. Bunu da gördüm ben. Neticede böyle. Onlar böyle diyorlardı ve her an iltica kapısı açıktı, tevbe kapısı açıktı ama yani büyük bir ihlasla hep daha iyiye bir merhamete, bir şefkate ve reel bir hayat yaşıyorlardı kendi dengeleri içinde. Bu İstanbul 50'li yıllar yani 50-60 arası benim çocukluk ve gençliğimi bitirmiştim 59'da. Şahsiyetin tam oluştuğu yıllar bunlar yani. Hı hı. Tarım toplumu, Osmanlı İstanbul'u, kapitalizm daha gelmemiş. Bunlar çok mühim şeyler. Sanayi devriminin uçları görünüyor, etkisi görülmemiş ve sünni bir İslam ve e, tekreler kapalı ama talikatlar açık şeyler hayatta Osmanlı'nın yetiştirdiği şeyler şimdi ben bunu söyleyince Osmanlı'ya mı öykünüyorsun? hayır bir tespit yapıyorum benim Amerika'da da hayatım var, Avrupa'da da hayatım var Hı -hı. meraklıyım Hı -hı. konuştum, gittim, gördüm vesaire ettim, Hı -hı. yapabildiğim kadarıyla gördüm orada da özgün insanlar var kendi medeniyet için. bu da benimki Efendim her insanın e, şahsi tecrübeleri var. Öteki benden daha akıllı, daha deneyimli yazıyor, kitap oluyor. Ben de yazıyorum. Kitap olur mu bilmem. Hükümlerimi veriyorum? Genelleme yapmamaya çalışıyorum. Ama böyle böyle oldu. Acaba şöyle midir diyorum. Bir değerler malzeme. Bir insan tipi vardı bizim yetiştirdiğimiz. Ben buna Osmanlı insanı diyorum. Bu insan Sünni Müslüman. Bu çok mühim bir şey. Bu insan ehl tarik. Yani ne demek bu? Hayatı rasyonel bir çerçeve içine mütalaa etmiyor. Ve bu insan real. İki alemde birden yaşıyor. Aynen öyle. İki alemde birden yaşıyor. Ve bu insan real. Evleniyor, çoluğu var, çocuğu var, çalışıyor, kazanıyor, biriktirmiyor. Çok mühim bir şey bu. Hocam... E... Tuğle emeli yok. Hmm. Böyle ve, bir şey, alışkanlık yer. yok mu mesela... Tasarruf etmek, gelecekle ilgili Tasar bir şey... Et, yok, etmiyor. Yok. Etmiyor. Hmm. Yani Allah verir benim... Yetiniyor. ...ıskımı diyor. Hmm. Ha yani savruk değil, mü mü müsrif kesinlikle değil. Hmm. İkram ediyor. Hmm. Paylaşıyor. Et, paylaşıyor, ikram ediyor insanlara. Her mahallenin fakiri var. Her mahallenin meczubu var. Şimdi o mezuplar insanlar akıl hastanesinden yolluyorlar. Onlar mezup sizin şeyinize giriyor kusura bakmayın yani. Başka bir şey. Onların vazifesi var. Onlara bakıyor mahalle. Fakirine bakıyor. E fakiri fakir olduğunu hissettirmiyor. Hürmet ediyor. Biz mesela çocukken anneanneme gelirlerdi. Anneannem imamın hanımı şeyinde. Hmm. Biz biraz böyle işte hani böyle hani 8-10 yaşlarında insan hafif de muzip olur ya. <gülüyor> hmm, lan derdi. Öpün bakayım elini. Korkardık tabii yani. ...ve öyle şeyler söylerlerdi ki... ona hakikaten içinde kalırdınız yani... Evet. ...isim takardık sakın ağa derdi yani... ...sakın ağa... ...çocukluk da bir, bir zalim tarafı vardır yani... Tabii, öyledir. ...böyle bir muhit... ...şimdi bir e, hanımefendiyle tanışmıştım... ...dedesi Çanakkale civarında... E, ...böyle bir manevi irşatla... E, ...meşgul olan bir zat... Ee, ...öyle çok adı tanımlaşır... ...bilinmiş e, kimseler değil ama... ...hayır ehli... E, ...yörenin yoksullarını gözeten... Evet. ...efendim... ...meczupları özellikle gözeten. Evet. Şimdi... E, ...bu hanımefendi bir gün bir hatırasını anlatıyor bana... ...dedemle sofraya otururduk... ...meczuplar da olurdu diyor... ...sofrada Tabii. diyor. Ben çocuk e, aklımla diyor... E, ...daha... ...hiç kimse yemeye başlamadan... ...kaşığımı şeye attım... yeme uzatınca diyor... ...dedem şöyle bir dokundu elime. O zaman çok utandım diyor. Meczuplar başlamadan... ...biz yemeğe başlayamazdık diyor. Yeah. Hmm. Ve o meczuplar diyor... ...dedemin hanesinde... ...hiçbir zaman taşkınlık yapmazlardı diyor. Yapmaz. O onlara hürmet ederdi... ...onlar da ona hürmet ederdi. Evet. Evet. Ve... E, ...bize... En ufak bir taşkınlıkları, sıkıntı verici halleri olmazdı. Ee, orada yerler, yerler içer sohbet eder, giderler. Ee, bizim e, kültürümüzde hakikaten o mahallenin delileri e, biraz da mahallenin koruyucu melekleri gibi. Tabii. Değil mi? Onlar, hocam? onlar nasa emanettir. Şimdi evet. şöyle, hmm. efendim buyurmuşlardı. Allah cezbetmiş, onlar orada kalmış. ...tekrar dünyayı iade etmemiş... Evet. ...meczupçası bulunmuş evet. demek yani... Hı hı. ...şimdi bir anekdot siz madem anlattın... ...bir haççı var... Hı hı. ...bu mezup anneanneme geliyor... Hı hı. ...haftanın belli bir günü geliyor... ...bir ahşap ev... ...önünde arnavut kaldırımı... ...sokak... Hı hı. ...basamaklarla çıkılıyor, taşlarla... ...akadar otlar çıkıyor... ...haççı hanım... ...sur dışında... ...tranvay etinde Kapıya kadar giriyor... orada iniyoruz... Elinde kapıyı çıkıyor Pythonlarla işte Ramiye filan gidiliyor hı hı. orada bir eski Minibüs kaptı kaçtı derdik biz hı hı. Onun içinde oturuyor hı hı. Kabirlere yakın Bilen Böyle bir kadın e, Hatta ben sesini de taklit ederdim Eskiden annem kızardı bana Bilen. Her hafta mesela çarşamba Günü geliyor hanım abla Kapının otlan yoluyayım mı Yol hatçı Anneanne kapıda ot yok Mevsim kış vardır vardır sen bilmezsin Yerim sağa sağa. <gülüyor> abla gel Hatice içeriye. Yemek yiyelim. Oturuyor, yemek yiyoruz. Giderken ona bir lira veriyor. Bu ellerin başı. Abla haftaya geleyim mi tabii Hatice? O çıkar, gelmez olur musun? <gülüyor> Gene geliyor. İşte rahmet. Gene rahmet geliyor. böyle yayılıyor. Gene geliyor. Ya anne de çıkmış mıdır o? Sen öyle Övladım çıkmıştır. Çıkarınlar. O ne kadar çıkar. Ya. Ben bakayım ot mot yok. Ama geliyor kadın ve ot çıkıyor. Böyle bir böyle bir imaj, böyle bir dünya. Ve siz artık anlıyorsunuz ki... Hmm. ...o Hatice'nin geldiği otlar için değil. Başka bir şey, onu bilmiyorsunuz. Hmm. Ama geliyor kadın. Hmm. Sofraya oturuyor, yemek yeniyor. Hani... ...birasını alıyor ve gidiyor. ara da kabre gidiyoruz mesela. Hatice'nin oturduğu... ...bugün hatta fotoğraf gibi gözümün önünde. Hı -hı. O, o kaptı kaçtı derdik biz. Ahşap bir şey, kasa yapılmış hı hı. yani kontriplak bu orada kadına sonra öldü tabi yani o fizik dayalma ona daha evvel dayımlar anlatıyorlar gene dedem imam ya hı hı. E, bir Kerime hanım bir de dede Şakir onlar ayrı günlerde geliyorlar imamın evinde misafir ediyor onları konuş dedem öldükten sonra dayıları misafir etmişler çakalaşıyorlar yemek yiyorlar ok okuyorlar birlikte filan sonra o gidiyor neyse onu yani. O zaman hepsi memur bunların. Bizim ailede ehli ticaret yok. Bir lira, iki lira neyse koyuyor cebine. Adam mutlu gidiyor. Böyle mahalle ee, bir bir, bir, bir, bir, stüro, bir yapı. Yani so, mahalle bir geometri değil. Şimdi bizim anlamadığımız o. Biz mahalle mekansal bir kurgu zannediyoruz. Hayır. Mahalle bir insani kurgu, sosyal bir kurgu. Hı hı. Ve temelinde muhabbet var ve hizmet hayır, var. Evet. O kurgu mekanı üretiyor. Rahmetli Turgut Bey'i burada rahmetle anıyorum Turgut hmm. Cansever'i. Yani, Rahmetli Turgut Bey'in bir sözü var. Diyor ki boşnaklar o e, fizik mekanı oluşturan ruhu sizden az önce bahsettiğiniz o ruhu korumak için 300 bin şehit verdiler. Evet. Oh. Biz oh. onu gönüllüce teslim ettik diyor. Maalesef maalesef oh. evet evet evet. Hakikaten. Mekanı e, bizim zihniyetimiz Hı. hakikaten oluşturuyor. Şimdi çocukken Hı. benim algıladığım mekanı Hı. Hı. Hı. ben 50'li yaşlardayken Turgut Bey ile mülaki olduk. Bir 10 senemiz geçti. Aynı müessede de bulunduk. Turgut Bey bunu sistematize etti. Hı. Ben o zaman anladım ki çocukken veya ilk gençliğimde yani işte Hı. ilkokul ve lise o 11-12 sene sürüyor o süreç. 11 sene mesela. O, o süreçte ...algıladığınız bir sosyal mekan varmış. onu anlıyorsunuz ama sistematize edemiyorsunuz. Hoca onu sistematize etti. Sonra her şey yerlerine oturdu. Mahalle bir sosyal doku... ...ve rasyonelinin ötesinde muhabbetle kurulan bir doku bu. Herkesin vazifesi var. Kurdunun, kuşunun, delisinin, meczubunun, akıllısının... ...hatta hatta sarhoşunun... İlişkiler fonksiyon üzerinden tanımlanmıyor. Tanımlanmıyor. Da Orada. Yararlılık açısından. Herkes yani. birbirine evet, emanet herkes. mahallede. Evet, evet. Herkes birbirinden sorumlu. Evet. Şimdi yalnız söylemeyeyim Osman Şemsi Efendi'mi Osman Kemali, yani böyle bir hazret sarhoş var mahallede bir adam hı hı. yani genç, 30'lı 40'lı yaşlarda Ayyaş çalışıyor ama ...eve geliyor çocuklara bir terör hanımına filan... güne hiç şey de kar, kar etmiyor... E, ...komiserin nasihatı, polisin bilmem nesi filan... Hazreti şeye diyorlar ya, bir de buna söylesek diyorlar filan... ...ne oldu diyor, işte filancı şöyle geliyor, böyle gidiyor... ...gece geliyor, bağırıyor, çağırıyor... ...karısını deviyor, çocuklarına zulmediyor... ...Allah Allah diyor, <gülüyor> yapmaması lazım ama niye yapıyor diyor... <gülüyor> Ne zaman geliyor işte gece saat diyelim ki bir 12'de geliyor. Ben de bir bakayım şuna diyor. Hakikaten o adam geliyor sallanarak. Tabii efendi görünce toparlanıyor biraz. Adam hayrola efendi baba diyor bu kadar hayat bizi diyor perişan etti diyor. Ne böyle hayatın? Ne yaptın sen diyor? Efendi baba diyor ben kafayı çektim diyor bir şerebistim diyor. Gel diyor sana da içireyim. Tamam gelirim ama diyor. Sen önce gel diyor. Ben de sana bir şerebistirim bakalım hangisi daha güzel diyor efendi baba. ...adam da kabul ediyor bu şey sözü yani. Ne zaman gelim yarın akşam da işten çıkınca... ...meğaneye bana geliyor Böyle başlıyor hadise. ben diye bakalım kendi şarabımdan sana bir içireyim... ...hoşuna gidecek mi diyor. Ve kendi şarabını. Ya yani. İşte o şarabı la yezali'den... ...içenlere humar... Tekrar eder misiniz hocam bir şarabı? Bu la içenlere humar olmaz... Nasıl bu bu? Bir, bu bir, uzun bir nutuk. Hı -hı. Ee, süre geldik ezeliyden, Pirin Muhammed Ali'den, Hı -hı. şarabı la yazali'den, bıçenlere humar olmaz. Bu şey, olmaz. Ama şey evet, bu şarabı la yazali. E ölümsüz, ölümsüzün şarabı. Muhabbet, Evet, evet. Hı -hı. Ee, bizim Ragıp Bey var, Hı -hı. Robert Frager Evet. O da aşkın Şala babası. Ya babası. Evet. Niye evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> madem? Tabii. Babamız destek taşımız. Destek taşsınız. Evet. Budamadan hmm. rakı babası etleri evet, evet. Böyle bir şey yani. Tatmadığı bir tadı tattırıyor ona. Evet. evet. O garip iltica ediyordu alkole. Ona tatmadığı bir tadı tattırdı. Bu daha güzel dedi öteki. Eyvallah. Hakikaten o daha güzel. Ama meanuca gene Güneyek kendi an bize Hı -hı. bir iş var bunu bakın ne çıkacak altında. Sabahtan beri hoca ile alttakide belki şeyiz yani. menlem yazık bilmez yazık derdim. Bilmi tatmadaki bilsin diyor yani. Hı, o yüzden ne diyor ki bir memleşe arabı çok iyidir. Beni rahatlatıyor. Efendi baba diyor ki bu başka bir işaret. Gel sana bir tattırayım diyor. Adam ondan sonra tövbe billah. <gülüyor> Peyderpey ama birden olmaz. Peyderpey diyor sen buna ne yaptın bir şey yapmadım ya diyor bir tas şarap verdim diyor bu kadar basit diyor yani ayrılmıyor onun yanında işe gidiyor çalışıyor eve hizmet ediyor Hanımına ama melek gibi adam yani ne yaptın sen buna şey baba bir şey yapmadım ya diyor bir tas şarap verdim diyor o bu kadar basit şarabı la yazalı içenlere umar olmaz evet. şey, güzel de evet. Seyit Seyfullah'ın bunu, bunu tutuk Seyit Seyfullah, Seyfullah evet hocam bunları öğreniyoruz. sonra ben gidiyorum Akşam bakıyorum, çalışıyorum. Siz vallahi ee, çok. Müdekkik bir hazretiniz. Ben yani. bir e ilim adamı yani. Estağfurullah ama işte sizden çok şeyler öğreniyorum. Estağfurullah. Sağ olun. Yok ben şöyle ben nakilim yani demek ki kader bizi bu noktada birleştirdi. Bunların söylenmesi gerekiyormuş ki ...söyletiyorlar... Yani. Eyvallah. Ben bakamıyorum, yoruluyorum. Bazen canım sıkılıyor. ...bazen e, şeye vuruyorum... ...yani derbe derliğe vuruyorum... <gülüyor> ...öyle geçiyor Şimdi sizin e, bu okuduğunuz beyit bana... ...Kaside-i Hamriye'yi hatırlattı... <gülüyor> ee, ...orada da İbni Fariz diyor ki... ...sen onu içmekle... ...günah işledin dediler... ...hayır... ...benim içtiğim şarap... ...içilmemesi günah olandı... <gülüyor> ee, ...bizim... E, ...bizim sarhoşluğumuz... ...üzüm sarhoşluğu değil... Evet, Bizim içtiğimiz şarap... ...üzümden önce yaratıldı diyor. Eyvallah, şüphe etmeyin ondan. Evet. Muhabbetten... ...Muhammed olduğu hasıl... Ay, ...Muhammedsiz de. muhabbetten ne hasıl? Eyvallah, eyvallah. Şimdi burada... ...Nurettin Topçu merhum... ...ın bir sözüyle devam edelim. Diyor ki... ...insanlığın imdadına koşmamdaki sebep... ...zeka ile... ...mantık yolları ile halledilemez... Bu ilahi bir harekettir ve koşan insan Allah emri yaptığını hisseder gibidir. Böyle bir merhametin hamlesi ile koşmada ise Allah'a doğru koşmanın zevki duyulur. Yani merhamet hamlesiyle koştuğumuz zaman Allah'a doğru koşmanın evet, zevki duyulur tabii. diyor. Ee, şimdi elimde Ayhan Yücel'in e, sevincini, sevincini Bulmak adlı kitabı var. Orada bir alıntı daha var. O da çok mühim geldi bana. ...eğer bir insanın hayatından daha kıymetli bir şey yoksa... ...onun hayatının da kıymeti yoktur. Bu da çok sert ee, bir söz ama... Evet. Tam çok, topçu var değil mi yani? Evet. Evet. Evet. evet. Bu başka bir batılı bir yazardan iktibas etmiş. E, Topçu'nun hemen sözünün arkasına. E, yani hayatın ışığı... ...sadece bu dünyadaki yapıp ettiklerimizden... Kesinlikle, ...ibaret değil... değil. ...yani yetmez ötelerden bize, bir ışık düşmesi yetmez lazım... ...yetmez bize bu dünya yetmiyor işte... ...görüyoruz evet. yetmiyor... ...yani yetmiyor... ...böyle, böyle yaratılmışız... İlahi ruh filenmiş bize... ...bu dünya kısıtlı bir dünya... ...prangalar dünyası... ...ey garip bir bir diyarın kan diyor... ...hep bugün öyle nutuklar geliyor... ...peş peşe... Evet. ...gökte uçarken yere indirdiler... ...Hazreti Niyazi... ...çar anasır bentlerine urdular. Dünya işte o çar anneste dedi toprak ateş hava su her neyse yani Nuriken adını niyazi koydular. Ben bir ruhtum ilahi bir neşeydim bedene bürününce niyazi oldum diyor. Tabii eyvallah. Garip bülbül diyor kendisine. Garip bülbül. Evet, garip. Gurbette yani demek o garip. Hani var ya garip gurbette demek. Gurbetteyiz biz burada yani. Fena gülzarındayız. Fena gülzarındayız. zarındayız. Ama burası da güzel eyvallah evet. ne güzel bak. Fena evet. gül zarındayız. Evet. Buyurun Hikmet Bey. Hakikaten o gurbet hali... ...belki de... ...birçok... ...yapma etme işlerimizi de... ...ana motifi... ...o gurbet halinden... ...kurtulmak için... Çok uğraşıyoruz ve bu gurbet halimizi geçireceğini düşündüğümüz birçok şeydi de sonuna geldiğimiz zaman da esasında yarımıza merhem olmadığını görüyoruz. Yeni bir şey başlıyor o zaman. Yeni bir şey başlıyor. <gülüyor> evet. Ta ki, ta ki hakikaten o kopup geldiğimiz hakikatimize olan lütfeder de miracı nasip ederse belki o zaman. Evet bir e, dinginlik e, olabilir. Onun dışında ne olursa olsun hep gurbetteyiz yani. Hiç, e, ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Evet, evet şey ne ağrı. kadar güzel. Evet, evet, güzel. güzel. Ne Hakikaten kadar güzel. Yani. Evet. bu hikmeti bu. Haydeger de buna dünyada evinde olamamak diyor. İşte bakın hep aynı şeyler değil mi yani? Düşünen insan, hisseden insan, duyan insan. ...bunu kendi söyleme içinde... ...dile getiriyor bir şekilde. Evet. Yani hakikat tek... ...fark etmiyor yani. Onun bir sözü daha çok bana böyle... ...tasavvufi neşe taşıyor gibi gelir. Denken ist danken. Düşünmek... ...tefekkür etmek... Hamd etmektir. ...hamd etmektir. evet. Teşekkür etmektir, hamd etmektir. Evet. Tabi bir taraftan da... ...onsuz olmuyor. Yani o... ...gurbet yolculuğuna... ...hiç çıkmasak... ...o zaman... ...bu dürülü bilgimizin farkındalığına... ...sahip olamayacağız hiçbir zaman... ...evet yani bu yolculuk... ...bilinçle oluyor... ...Hazreti Adem... ...Ve Hazreti Havva... ...kendilerine bilinç verilmeden önce... ...çıplak olduklarının dahi farkında değillerdi... ...bilinç yani bilgi... ...verildiği anda onu fark ettiler... ...ve örtünme zarureti hissettiler... Yani bir yorum budur, evet, ee, bir yorum budur. Ee, ve ahlak dediğimiz şey e, insanın önünde seçme kudreti olmaksızın sınanamayacak bir şey. Tabii. Hepimiz tamamıyla iyilerin olduğu ve iyiyi seçmekten başka bir şansımızın olmadığı bir ortamda olsaydık ahlaktan bahsedemezdik. Aynen öyle. Ahlak bilirsizliğin alanında zuhur eder. Yani iyi mi yapacağım, kötüyümü mü evet. yapacağım, hangi yoldan evet. gideceğim. evet. Dolayısıyla insanın sınavda olması budur yani. Kesinlikle. Dünyada olması bize bir fırsat verilmesi, bir bilinç verilmesi ve o bilinçle evet. iyi mi, kötüyü mü seçeceğimiz yönünde bir tercih de bulunmamız. Eğer iyi seçersek ne hala Ama kötüyü seçme riskini her zaman taşıyoruz içimizde, ruhumuzda. Evet. Nefsimiz öyle yani. Biraz ben söyledik yani. Ya nefs acayip bir şey yani acayip bir şey. Bu bir şey yine e, bir Allah dostundan işitmiştim. Sen diyor yaşlı olduğuna bakma diyor yani. Nefs aç, aç kurt gibidir diyor. Kuzuyu gördün mü gardını alır bir şey yapamaz ama diyor bakar kuzuya diyor. Yani <gülüyor> <böyle> <gülüyor> çok güzel. Evet. Kuzuyu, ben bunu e, yabancılar gelmişti onlara evet. bir metaforik olarak anlattım. Çok hoşlarına gitti Kuzu ve kurt üzerinden bir nefis e, evet. muhasebesi. Kardına alıyor, kulakları düşmüş, dişleri dökülmüş ama bakıyor kuzuya aynı aynı yani. Tabii. Aslında enteresan ee, iyilik dediğimiz şey biraz da kötülüğü yapmak kudretimiz varken yapma. Tabii tabii ee, tabii. Mesela affetmekle ilgili de aynı şey söylenir. Aynen öyle. Affetmek o insana kötülük yapabilecek kudretim varken yapmıyorsan. ...affetmek sayılır... ...güçlülerin evet. affetmesi mühimdir... Evet. ...güçsüzlerin affetmesi Tabii. bir mana ifade etmez... Tabii. ...çünkü yaptırımı yok adamın yani... ...bir yaptırımı... ...beni evet. affettin... Evet. Yani. Evet. Yani, Tabii. ...güçlünün yani o yaptırımı yapabilecekken... ...onu yapmaması, bağışlaması çok önemli bir hadise... ...insan seçim yapabilen bir var, varlık... ...işte iradesi olan bir varlık... Cenab-ı Hak bu iradeyi bize vermekle, bizi dünya denen bu gülzara salmakla bir imtihana da tabi tutmuş oluyor. Yani yapıp ettiğimiz her işte seçimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir şeye evet dediğimiz zaman başka bir şeye hayır demiş oluyoruz. Ve bu seçimlerde hayatın genel gidişatını nasıl olacağını belirliyor. ...bazen de bizim seçmediğimiz şeyler de hayatın renklerini belirleyebiliyor... ...benim mesela çok ilgimi çeker hocam... ...bir Polonyalı yönetmen var, Kristof Kieślowski... ...onun Aslantılar diye bir filmi var... ...bir adam bir treni yakalıyor... ...hayatı bambaşka cereyan ediyor... ...treni tam yakalayacakken son dakikada kaçırıyor... ...hayatı bambaşka bir şekilde cereyan ediyor... ...treni yakalayamıyor, yakalamak için gayri nizami bir iş yapıyor, hayatı bambaşka tecelli ediyor. Üç, bu, üç, bu üç şeyi de ses, evet. trajektörü derler, güzel. üç yörüngeyi de aynı filmde, e, veriyor. Aynı filmde veriyor. Çok güzel. Şimdi, Hayatlarımız bazen böyle çok... Şimdi tren deyince bir anekdot. Evet, tabii. Yıllar önce bir üniversite giriş sınavında, e, ben gözetmenim veya bina sorumlusuyum... Ee, bu e, Karaköy'de bir yabancı okulda Orası galiba sen Benoa Orada oluyor hadise hı hı. Ee, Bir İtalyan O da hı. öğretmen ee, Tabi İtalyan olunca Yani dikkatimi çek. Ben biraz böyle meraklıyım yani hı hı. farklı hı hı. Mesela Beyoğlu'ndaki bir e, Zapyon Lisesi'nde de e, İstanbullu Gayrimüslim Rumlularla ahbap olmuştum falan, falan. O da ayrı bir macera Konuşuyoruz adamla Dedi ki bizim hayatımız herhalde tarihten filan yani İtalyan nasıl oldu filan enteresanmış. Benim dediğim dedem bu 60-70'li yıllarda oluyor. Dedem dedi bu Şak ekspresinde şef trenmiş dedi. Hmm. Ve dedi işte biz Pakistan Semplon ekspresi e hmm. kalkıyor. Semplon, Sengota tünellerinden geçiyor. İtalyan'ın kuzeyinden şeye geliyor. Şirkeciye geliyor. Bu her gün gelen bir tren. Akatakristi de onlar filan geldi ya. Hı hı. Böyle bir Ve dedi, e, gelmiş. Çirkeciye e, vasıl olmuşlar ve Birinci Dünya Savaşı çıkmış dedi. Yollar kapanmış. Avusturya, Macaristan e, imparatorluğunu vurmuşlar. Sırbistan'a savaş açmış. Pat pat pat pat pat. Ve dedem kalmış burada dedi. Dönememiş İtalya'ya. Ve dedi burada bir Lovanten hanımla evlenmiş yerleşmiş babam ve ben devam etmişiz üç gün evvel gelseymiş dönecekti geriye ama gelememiş işte bu da bir macera ben bunu hayretler içinde adamdan dinledim böyle biraz o zaman o da herhalde elli yaşlarında filan evet. gayet rahat Hı -hı. ve de biz yerleştik bir İtalyan kolonisi var ...katolikiz, ticaret yapıyoruz... ...ben ders veriyorum Fransızca vesaire burada... ...böyle bir hayat... ...dönemedik dedi yani... ...mezarlığımız var... ...yerleştik, adada i̇şte sayfaya gidiyoruz... Yani ...nüşantaşı... ...bir resim çiziyor adam şimdi... ...bu... ...buyurun yani... ...hani Elis Adası gibi gidiyor ve dönmüyor bir daha geriye... <gülüyor> Sa ...savaş çıkıyor yani... ...olacak şey değil yani... ...herifi vuruyor... ...şeyi aşı dükü... ...yol kapanıyor... ...kaldı burada adam. Böyle. Dolayısıyla... dükün vurulması bile çok enteresan hocam. Yani Sarayboslu'nun sokağında... E, ...ilk sefer... ...vuramıyorlar, vuramıyorlar zaten. Vuramıyorlar. Evet. Köpür üstünde i̇lk... sonra evet. Sonra tesadüf ediyorlar ya yani evet. başka bir evet, yerde. Evet. Yani tarihin seyri değişiyor. Evet. Yani. Ufak şeylerle, dokunuşlarla. Hakikaten. Zaten her şey hazır. Yani kelebeğin kanat çıkması işte... ...bir mermi gidiyor, hedefini buluyor. Bu yani. Böyle bir hadise... Bir de insan hayatını hangi eksenler, hangi değerler üzerine, hangi eksen üzerine, hangi mihver üzerine yaşamalı diye düşünürken aklıma gelen büyük ruhlardan bir tanesi de hocam Tolstoy. No. No, tabii. çok muazzam bir adam tabii, Tolstoy um. şimdi iki tane biyografisini aldım böyle bir geniş bir zamanda onları okumak Hı -hı. istiyorum Zweig'in yazdığını birisi? yok hocam ikisi de e, Anglo-Sakson yazarlar ama ha. çok hacimli şeyler e, ha. biyografiler yani baya e, sadece Tolstoy'u anlatan e, eserler e, bir yer var 50'li yaşlarında e, şöhretin doruğunda Anna Karenina'yı yazmış efendim Savaş ve Barış'ı yazmış hı hı. malı mülkü yerinde şöhret e, iktidar, prestij hepsi e, en üst seviyede Tolstoy diyor ki ben bunlardan sıkıldım ben bu hayatı istemiyorum bağışlıyor bir sürü şeyini malını mülkünü e, yazıyadan uzaklaşıyor ve ...gidip yoksullarla beraber... ...çalışmaya başlıyor... ...yani... ...bir şey var diyor... ...ya hayatta bu hayatta bana yetmeyen bir şey var... ...diyor ve sonra cevap şu diyor... ...ben aşkınlıkla... ...mütehal olanla rabıtamı kaybettim... Evet. ...yani orayla bir olmadan... ...ilahi alemle... ...bir temas kurmadan... ...ha şeyi kurumsal kiliseyi de reddediyor... Tabii. ...onları da şey buluyor... Hı hı. ...yetersiz ve aldatıcı... ...riyakar buluyor... ...böyle çok enteresan böyle bir ta, hafif... ve tasavvufu andıran... E, ...değişik bir mistisizme... ...yöneliyor. E zaten malumunuz... ...onun bir ibadet yeri var... ...ormanın içinde ve oraya yanlayak... ...gidiyor. Oraya kimse gitmiyor. Orada o bir yere... ...kapılıyor. Aley rivayetim... ...tabii bu bir şehir efsanesi de olabilir. Hı hı. Yani Tatar bir şey... bir. Ee, ...Kafkas şehrinden bir şeyler duydu filan deniyor... ...deniyor evet... ...bilmiyoruz... Evet, hı -hı. ...bir etkilendiği, çok etkilendiği evet. bir şey var, buluşma bir şey, var... ...bir buluşma evet. var yani... Hı -hı. ...bu şimdi bir sır ama... ...belki bir gün... ...ortaya çıkabilir yani... ...bir evet. yazı bulunur, bir şey bulunur... ...aa buymuş filan denilir yani... ...bakarsın çıkar, bilmiyoruz... ...ama evet. etkilendiği bir şey var... ...yani böyle insanlar... ...bazen hayatlarının... ...en tepe noktalarında o anlam... ...krizini yaşıyorlar, anlam evet. buhranını yaşıyorlar. Hemingway'de şimdi. de aynı şey var ya. Kimde? Hemingway. Hemingway. Ciddi evet. şekilde geriliyor... ...ama o intiharla... ...çözüyor meseleyi. Hı -hı. Çözemediği için... ...bu çözülmez problem... ...yani o tam bir kriz entelektüel... ...o bunu ben bitireyim diyor. Peki şu soruyu... ...bir Müslüman olarak sor soruyorum. Bitti mi problem... Yani cesedin öldü... ...ruhun... ...öbür taraftan haber ne? Bitti mi mesele? Bilmiyoruz onu. Eyvallah. Ama kaliteli bir modernist olduğunu... ...kabul ediyorum. Hı hı. Kaliteli bir modernist yani. Bu Hemingway'den moder bahsediyorsunuz. Hemingway'den. Hı. Mesela gene bu intihardan... zvarktan bahsediyorum. Kaliteli bir modernist. Bu modernist kelimesi çok... ...burada betimleyici bir kelime. Hı hı. Açmıyorum ne olduğunu hmm. ama kaliteli bir modernist. Hmm. Yani dünyevi hazarat e, e, teslim olmamış bir modernist. Ama hmm. modernist. Zahide gördüğüm o çünkü. Hmm. O hmm. Hmm. E, tefekkür eden zihinler çok acı da çekiyorlar hocam. Zvaik'te o acıyı evet. çekenlerden evet. birisi. Evet. evet. Yani insanın gurbette oluşunun bütün yakıcılığını hissetmiş insanlar evet. e, eğer başka bir aleme, başka bir yere ait olmadığınız hissi de içinizde olursa Sartır gibi cehennem başkalarıdır dersiniz ee, ve bir hiçlik, bir absürdite felsefesi geliştirirsiniz. Varoluşçuların önemli bir kısmında bu dünyanın saçma olduğuna dair evet. bir düşünce vardır. Allah'tan benim sevdiğim imani bir kolu da var varoluşçuların, bu kirkegardlar Kierkegaard. falan. Onlar çok kıymetli insanlar. Ee, ve o zaman işte Kamyo hani bir sabah uyanıyor Kamyo'nun kahramanı gidiyor bir tane adamı öldürüyor. Ee, yabancı, yabancı, da, yabancı da öyle. Ee, Arap öldürüyor. Bir Arap <gülüyor> öldürüyor. Ee, çünkü anlamsız yani her şey anlamsız. Öyle bir dünyaya egzistansiyel buhranın olduğu varolusal buhranın olduğu bir dünyaya da doğabiliyoruz. Yani anlam çok önemli bir şey evet. İnşallah önümüzdeki programlarda bu mevzuyu da mütala edelim inşallah efendim inşallah. süre hızla aktı gitti Evet. kuşlar gelip geçmekte. neydi günler gelip geçmekteler kuşlar gibi uçmaktalar, uçmaktalar evet. demiş aziz Mahmut Hüdayi hazretleri bizim programımızın anları da kuşlar gibi uçtu gitti efendim e, gönül sadasından bu haftalık bu kadar kıymetli hocam saadetin ökten ben kemal sayar ve değerli dostumuz hikmet yavuz bey bugün sizlerle beraber olduk hayırlı haftalar diliyoruz